Hikayemiz 1800 kösürlü yıllarda geçmektedir. Nalan'la Talat birbirlerini seven iki gençtir. Ancak Nalan üvey annesi Tefrika Hanım'ın katakulleri sonucu Daci Efendi ile evlendirilmiştir. Dacı Efendi ise Nalan'la parası için evlenmiştir. Aradan uzun yıllar geçer. Ve Talat zırt diye birden zengin olur. Amacı Nalan'dan ve ailesinden intikam almaktır. Ve bu amaçla Nalan'ın babası çift haski paşanın bütün ihalelerini alarak onun işlerini bozar. Üstüne üstlük gider karşılarındaki köşkü üstüne alır Nalanların oturduğu konağı da kendi üstüne ipotekler çiftası ası kalbi ipotek altındaki konakta devamlı teklemektedir Bütün aile bizi mahveden bu adam kim diye düşünmektedir İşte bu ahval ve şerait içinde aylardan Ramazan ayıdır Ve tüm aile iftar sofrasının başında oturmuş iftar topunun atılmasını beklemektedir Ezansa ha okundu ha okunacaktır Gıdvarlık paşam babacığım bugün nasıl havarıyorsunuz? Aleykümselam selam Nalan kerimem. Merak etme ben Benjamin Toşak Efendi ile mütalaa yaptım. Artık futbolcuları hakkında olur olmaz mütalalarda bulunmayacak. Erman Hoca'ya da söyledim. O da Toşak hakkında konuşmayacak. E gıybet oluyor mübarek Ramazan'da olmaz böyle şeyler yapmayın dedim. ...afiyetlisinizdir inşallah Paşa Hazretleri. Aleyküm selam Tefrika Hanım. Bak böyle olmaz, seneye yine bekleriz. E ne diyelim, hayırlısıysa olmaz canım. Oturup çoluk çocuk nargile öfleriz. Gerekirse barış çubuğu füttürürüz. Biliyor musunuz dede? Sana kanım çok ısındı. Sana muazze bacı diyebilir miyim dede? Sana da geçmiş olsun Ömercik yavrum. Haklısın, yakında devalüasyon bekliyoruz. Onun için dolarla borçlanmamak lazım. Abu, oruç Paşa babamın başına vurmuş anne. Paşa babam yine saçmalıyor. Merak etme yavrum, toplamda... Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. Abo, oruç annemin de başına vurmuş tadı. Merak etme kuşum, şimdi taş olurum gelir hapişini kendisine getirmek yaparız. Hepsini şey yapacağız. Günaydın paşa baba ya. Oha lan, ne günaydın iftar vakti geldi kör müsün? Üzerinize afiyet, biraz uyumuşum da baba. Biraz uyumuş, neresi biraz lan? Sen sahurda yat, ta iftara kadar uyu, sonra oruç tutuyorum de. Bu nasıl oruç tutmak ha? Bu nasıl oruç tutmak? Evet Taci Efendi, bu saate kadar uyumaya utanmıyor musunuz hiç? Kocam olduğunuz için sizden utanıyorum. Ömerci'ye kötü örnek oluyorsunuz. Biliyor musunuz ustacı amca? Size kanım hiç ısınmadı. Size uyuz ustacı diyebilir miyim? Ömercik, Babamla ne biçim konuşuyorsun yavrum sen? O iğrenç biri olabilir. Tamam haklısın ama unutma ki o senin baban. Hele sen babanla ne biçim konuşuyorsun he? Taci oğlum o ne biçim laf öyle? İftar sofrasının başında böyle laflar duymak istemiyorum. Ne yapayım baba kızdırıyor ben ya. Vallahi bir daha duyarsam yırtarım o ağzını. Hamam böceği kılıklı karaf atma seni. Lütfen paşa hazretleri Taci damadımızın üstüne fazla gitmeyiniz. Biliyorsunuz ki kafasına eşe vurduktan sonra toparlayamadı çocuk. Doğru diyor bak senin kafamda izin var. On ikide de dikici attılar kafama ya. Sen de maşallah damadının üstüne toz kondurmuyorsun Tefrika Hanım. Toza karşı alerjim var da paşa baba Toz bende kabaran toz hastalığı yapılıyor biliyor musun? Nasıl hastalıkmış o tacı? Biz hiç <gülüyor> akılıyor, paşa babacığım Sağ değiliz duydum <gülüyor> e, izninizle orucumuzu açabilir miyiz baba? Hayır olmaz Bekleyin top atılsın <gülüyor> Top atılmadan oruç bozulmaz Yanlış biliyorsunuz paşa babacığım Bakın akşam oldu hava karardı Hayır olmaz ...bu evde ben ölmeden, top atılmadan oruç açılmaz o kadar. Evet, çiftasıki asikip inadı tutmuş... ...top atılmadan evdekilere oruç açtırmam demiştir. Ancak iftar ezanı okunalı üç saat olmuş... ...hala iftar topatılmamıştır. atılmamıştır. Ev halkı ise iftar sofrasının başında adeta mışmılaya dönmüştür. Farkında mısınız paşa babacığım tam 3 saat oldu hala top atılmadı. döndük burada bekleye bekleye. Sağ değiliz be biz de duymadık.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 La arkadaş topçu topu hep bizim konağa atıyor ya deli olacağım arkadaş ya Şey paşa babacım şu ramazan topunun yönünü değiştirseniz hani Ramazan böyle oluyor Tamam lanen kızım sen üzülme ben gerekir Devamı gelecek bölümümüzde Ömer Pekin oynayanlar Ömer Pekin İbrahim Kara Fatih Tıngır, Serpil Pekin Teknik yapım Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler